Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Yunus Suresi 62-109. ila Ayetler Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla 62. Ayet Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Bu ayeti kerimede bildirildiği gibi, veli, iman edip takvaya ermiş kimselerdir. Bunu biraz açıklamak gerekirse,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 Hz. Musa'nın asasının yılan oluşu. 2. Elini koltuğuna sokup bembeyaz çıkartması. 3. Öleni diriltip katili söyletmesi. 4. 5. 6. 7. ve 8. Tufan felaketi. Çekirge, haşerat ve kurbağa istilası. Sulardan kan akması. 9. Veba felaketidir. 76. Ayet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 mescit yapın ve oralarda cemaatleşerek namazı da dosdoğru kılın. Ey Musa! Artık iman edenlere kurtulacaklarını müjdele diye ettik. Allah'a ibadeti, kulluğu yasaklayarak, insanları kendine itaat ettirerek, Tanrılık iddiasında bulunan Firavun, İsrailoğullarına ait mescitleri tahrip etmişti ki, Yüce Allah onlara bu emri verdi. Bu ayeti de gerek Firavun ve benzerlerinin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 Ey Rabbimiz! Bunlar kötü yollarda ve iradeleri zayıf kullarına senin yolundan saptırmaları için kullanılmaktadır. Ey Rabbimiz! Onların mallarını silip belirsiz hale getir, yok et ve kalplerine şiddetle daralt, bunalsınlar. Çünkü onlar acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler, dedi. Yahut, minu kelimesini yudillu kelimesine atıfta diğer manada şöyle olur. Ey Rabbimiz! Herhalde insanları bunlarla, senin yolundan saptırsınlar, iman etmesinler, ta ki çetin azabı görsünler diye verdin. Musa Aleyhisselam'ın bedduası üzerine Firavun ve ona tabi olanların paraları nakışlı taşa çevrildiği gibi şeker ve diğer yiyecekleri de taş kesildi. 89. Ayet Allah buyurdu ki, ikinizin de duası kabul edildi. Bu duaya Harun Aleyhisselam da amin demişti.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 Kızıl Denizin kenarındaki Cebelein mevkinde kumlar arasında İngiliz araştırma ekibi tarafından bulunan cesedin M.Ö. önce 1200'lü yıllarda Hz. Musa Aleyhisselam zamanında Kızıl Deniz'de boğulan Firavuna ait olduğu anlaşılmış olup oradan alınarak Londra'daki İngiltere Müzesi'ne götürülmüştür. 93. ayet. Andolsun ki biz oğullarını çok güzel bir yere yerleştirdik. Onlara temiz, güzel, hoş rızıklar verdik.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 Ama onları kendi iradelerine bıraktı. O halde insanları mümin olmaları için sen mi zorlayacaksın? Zorlama, yalnız tebliğ et. Allah dinde yani imanda zorlamadı. İrade hürriyeti ve tercih hakkı verdi. Hür bıraktı. İsteyen Müslüman olur, gereğini yapar. İsteyen de kafirlikte kalır. Kimi de bunların arasında fasık ve münafık olur.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 Kendilerinden önce gelip geçmiş ümmetlerin başlarına gelen acı günlerinin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? Deki, hadi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. 103. ayet. Sonunda azap gelince peygamberimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece üzerimize düşen bir borç olarak müminleri kurtarırız. 104. ayet. Deki, ey insanlar.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 en hayırlısıdır. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Yunus Suresi 62 ila 109. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özku